Rahim Allah hem deder, ondan yardım ve maaf reddedir. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verici yoktur. Yarhamiye. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı,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 cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle amellerimizi salih işlemeyi nasip etsin. Ameli zahil olan insanlardan eylemesin. Kardeşlerim, ders silsilesi aynı. Birbirini takip ederek devam ediyor. Bugüne kadar işlediğimiz derslerin bugünkü halkasında şöyle bir genel bir toparlama yapıp yine maddelere devam edelim diye düşünüyorum. Bugünkü konumuzun ismi ise günümüzde samimi bir Müslüman nasıl olunur? Biliyorsunuz geçen derslerde İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği nasıl olmalı? Veyahut cahiller grubundan Allah'a sığınma Veyahut kardeşliği zedeleyen en önemli iki faktör gerçekten kötü ahlak ve gibi birçok konu işledik. Bugünse günümüzde sanlı bir Müslüman nasıl olursun? Konumuza teşkil eden ışık tutması açısından işleyeceğimiz önemli rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudiler ve Hristiyanlar 71 ve 72 fırkıya ayrıldılar. Benim ümmetimde 73 fırkıya ayrılacak. bir müstesna hepsine ateş dokunacak. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü o kurtulan fırka hangisi? Bugünkü işleyeceğimiz nokta bu rivayet. Benim ve ashabımın yolu üzerine olan, yani sahabe yolu üzerine olan o cemaat diyor. Şimdi kardeşlerim bir rivayette ise, benim ve ashabımın üzerine bulunduğu yol diyor. Burada önemli bir husus var ki bu da kurtuluş fırkasının yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yolu üzerine olan cemaatin yani selefi salihinin Kimler olduğunu, bizlerin ne yapması öğrenmesi gerekiyor. Demin sizler yokken böyle bir alimler silsilesi okumuştuk. Allah Allah, niye yazmışlar diye sonra baktım. O alimlerin hepsi bildik alimlerimizin hepsi kurtulan fırkanın hadis ehli yani Kur'an sünnetle amel eden insanlar olduğunu söylemişler. Yani bir imam Bukhari, Ali küm bir İbn-i işte bir İbn-i bir Hafız Zehebi, bir Ahmet bin Hanbel yani alimlerimiz bu fırkanın yani sahabenin yolu üzerine olan fırkanın sadece hadisiyar olduğunu söylemiştir. Hatta dün bir kardeş geldi babası haçtan gelmiş işte gelen insanlardan bir tanesi demiş ki ya oradaki insanlar devenin etini yiyince abdest alıyorlar. Halbuki deve eti yemekten ne abdest bozulacak ki? İşte o zaman sahabenin birisi yemiş, bozulmuş Allah Resulü de git abdest al demiş. Ona demiş. Yani deve eti bozma, abdest deve eti yeme abdest bozucu değil ki. Ya yani Tevil etmiş. Halbuki hadisçilerden başka abdest bozucu olarak deve eti yemeyi kimse ne yapmaz? Görmez. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselam deve eti yeme abdesti ne yapar? bozartıyor. Bitti. Bunlar kim amel edermiş? Sadece hadisçiler. İşte kurtulan fırka da kimmiş? Bunlar. Bazıları ileriye gider tayyife Mansur'a diye yani kurtulan fırkayı nacinin sadece cihad eden, cihad ehli olduğunu söyler. Başkalarının olmadığını. Kimi şu, kimi bu? Burada demek ki sahabe soruyor sahabenin sorması da nedir? Benim ve ashabım. Yani şu gider, şu gitmez deniyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu kardeşlerim. Bu ümmet bölünecek. Ve bu ümmet, yani Muhammed ümmeti geçmiş ümmetler nasıl bölünmüşse bu ümmette ne yapacak? Bölünecek. Çünkü Rabbim'den üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi diyor husuf veya husuf, güneş ve ay tutulması bablarına bakarsanız namazlarına, orada Allah Resulü ve Vesselam bazı hareketler yapıyor namazdayken. işte gidiyor, geliyor, elini uzatıyor falan. Sahabe diyor ki, ya Allah'ın Resulü sen daha önce böyle bir şey yapmadın. Yani ne yaptın? İşte hadis-i uzun, ben bu bölümünü alayı Rabbimden diyor üç şey istedim. İkisini verdi, birini ne yapmadı? Verdi. Neydi bunlar? Diğer kavimler gibi mesela bir kavim ne oldu? Domuz oldu. Bir kavim ne oldu? Maymuna döndü. Veyahut daha değişik birçok rivayetlerde işte sürüngenler haline geldi. Allah Resulü ve vesselam Rabbime dua ettim. Benim ümmetimin suretlerini ne yapmasın? Değiştirmesin. Kabul ettik ve yine Rabbıma dua ettim Ya Rabbi ümmetimi topluca helak, et, helak etme. Yani öyle kavimler vardı ki topluca ne yapıldı? Helak oldu. Yani şurada bir Müslüman topluluğu var. Helak olurken bir yerdeki topluluk ayakta ne yapıyor? Kalacak. Bunu da bana verir. Ya Rabbi ümmetim arasına ihtilaf sokma. Yani fitne, fesat, kargaşa sokma. Bunu bana verir. Ben evvelde bunu ne yaptım? Böyle takdir ettim. Demek ki yani Allah istemiyor bizim ihtilafa düşmemizi. Birlik olun. Beraberlik olun. Sonra gücünüz kırılır. Yani bunları bilir fakat bu insanların arasında ne yapacak? Olacak. Bu ihtilaf olacak. Demek ki Muhammed ümmeti de Yahudi ve Hristiyanlardan daha fazla bölünecek. Bu rivayet ne yapıyor? onu gösteriyor. Yani kitap ehli önümüzde örnek. Hristiyanlar 71, Yahudiler 72, iki. Muhammed ümmeti demek ki ders almayacak. Bir fazla bölünecek. Onlardan daha fazla. Şimdi bakıyorsun Hristiyanlar da bugün bir sürü ne yapıyor? Mezhep var. Hatta insanlık tarihi estağfurullah. İnsanlık tarihini anlatırken bizlere yutturdukları yalan tarihte işte Rönesans devri diye anlattıkları dönem bunların mezhepler çatışmasıdır. İşte o Luther'di bilmem neydi Ortodoksluk, Katolik'ti, Protestan'dı. Bunların ne yapması mezheplerin çıkmasına sebep olmuştur. Ki Yahudiler zaten oldu bitti kaynayan kazandır bunlar. Bunlar da aynı şekildedir. Hiç birbirleriyle ittifak ettikler ne yapamazsın? Göremezsin. En şerifleri İsfahan Yahudileridir. Onlar da 70 bin tane fire vermeden detçal çıktığında ona tabi olacak insanlardır. En şerleri onlar. Muhammed ümmeti de ne yapacakmış? Aynı bunlar gibi bölünecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Müminin Mi suresinin 52-53. ayetlerinde sizin Rabbiniz benim bendir. Öyleyse benden korkun şu peygambere tabi olanlar var ya, burada bakın ne yaptı? Has kılındı. Kime? Muhammed ümmetine. Dinlerini bölük pörçük edecekler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışacaktır. Bugün nereye giderseniz gidin. Bizim içimizdeki bölünme, bizim dışımızdaki bölünme. Her tarafa gidin, her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu ne yapacak? Duymaya çalışacak. Demek ki fırkalaşma var. Fırkalaşmaya herkes cami gönülden balıklama attı yani insanlar. Ve kıyamete kadar da herkes hak ve doğru olduğunu ne yapacak? Savunacak. Allah öyle olanlardan bizi eylemesin kardeşlerim. Çünkü sahabeler Allah kendilerinden razı olsun. Bazılarınız yoktu. Sabah bazı meseleler konuştuk. Ee, Ali'nin konuştuğu sözleri diye Hazreti Ali'nin. Allah kendisinden razı olsun. Şu sözleri dedim. Öyle bir ortamda söyledi ki acı tecrübeler. Allah Resulü ölmüş. Ebu Bekir ölmüş. Ömer ölmüş. Yani İslam bunların zamanında altın bir çağ yaşamış. Herkes birbirini seviyor, kenetlenmiş. Ve gitmiş kafirin kellesini kenetlenerek ne yapmış? Koparmış. Fitne girmiş. Aynı Müslümanlar kılıçları almış. Birbirlerinin kafalarını koparmak için kaç karşıya gelmiştir. fitne zamanında. Ali orada öyle güzel sözler söylüyor ki sabah onları naklettim. Demek ki bölünme Allah'ın istediği bir şey değil ama insanlar dikkat etmediğinde ne yapacak? Bölünecek. Ve burada kardeşlerin bir de iblis faktörü var. İblis, Kur'anı güzel okuduysanız ki okumanız gerekir. Allah'la, Azze ve Celle ile aralarında bir münazara var. An ki onların etrafını ne yapacağım? Ve sana çok az şükreden bulacaksın. Şimdi kuşadacağım derken. İblis'in ilk yaptığı Allah'tan ve Resul'dan uzaklaştırmak. Bakın, şu yaşamış olduğumuz toplumda namaz hocası Kur'an-Sünnete göre mi? Yok. Hac rehberi Kur'an-Sünnete göre mi? Değil. Yani İblis öyle bir ağını örmüş ki, hacca gidecek Müslümana hac rehberleri diye ne yapıyorlar? Veriyorlar. Kimin Hanefi mesela? Öbürü Şafi mesela. Öbürü şiyaları Hiç Allah Resul var mı orada? Yok. Yok. Dayanak değil. Yani. Malzeme ki. Asıl değil. Bu neyi gösteriyor? İblis halktan insanı ne yapmış? Uzaklaştırmış. Onları bölecek her şeyi yapmış. Şimdi kurtulan kimdi? Sünnette uyandı. Orada bir şey daha zikrettim. Ne dedim? Deve eti yeme. Ne yapar? Abdest bozucu. Abdest bozucu. Kim inanıyor buna? Sadece. Niye? Çünkü Allah Resulü böyle dediği için. Bugün Hanefi meselindekiler ne diyor? Orada bir sahabenin birisi yedi, dokandı. Allah Resulü de git ona abdest al dedi. Ona has diyor. Halbuki böyle bir olay var mı? Yok. Yok kendi aklından böyle bir şey uyduruyor. Dinleyen de buna hemen ne yapıyor? kanaat getiriyor. Ama biz öyle demiyoruz. İşte kurtulmak isteyen insanın yapacağı Ondan geleni Ömer'in dediği gibi İslam böyle örneklenme veya da doğru mu yanlış mı diye böyle test etmediğini değil. İşitlik itaat ettik diyor. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler nedir ya şu numunedir işte birçok aşamadan geçtikten sonra bunun doğru ve dürüst olduğu anlaşılmıştır dini değil. Bu işitlik itaat etti tasdik olunacak dindir. Ve e, sahabe diyor, İslam'ın temel taşları. bunlara asarlanıyor. Çünkü din bize ne yapmıştır? Bunlar anlatmıştır. İşte bu rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve asabımın yolu üzerine diyor. Şimdi burada kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Şünnet yolunda insan sabırlı olmalı ve Öncekilerin durduğu yerde sen de durmalısın. Öncekilerin konuştuğu noktada sen de konuşmalısın. Onların sustuğu noktada hangi mesele olursa olsun bizim de susmamız gerekir. Neden? Çünkü onlar konuştuğu yer yeterliymiş ki susmuş. Mesela Allah Resulü ve Vesselam'a bir şey sorulduğunda ne yapardı? Biliyorsunuz. Söylerdi. Yoksa vahiy gelirdi. Falan kim ne sormuştu? Şu. Gel. Adama ne yapardı? Hükmünü anlatırdı. Sahabeye bakıyorsun. Geliyor. Diyor ki ben hanımımı yüz talakla boşadım. Darimini nakletti. i̇bn gelen rivayette. İbn-i Nesud'da diyor ki, Adam diyor ki bari Allah'ın kitabından haber ver. Diyor ki ben onu da bulamadım. O zaman diyor peygamberin sünnetinden haber ver. E onda da diyor biz üç talak biliyoruz. Yüz binmüyoruz. O zaman sen bir şey söyle. Ben yüz talakla hanımı boşadım. İbni Mesud zıplıyor adamın sakalından yakalıyordu adam diyor. Allah'ın kitabında yoksa. Resulun sünnetinde yoksa. Ben sana ne cevap vereyim? Ben bir şey söylesem. Bu da Allah'ın kitabına ters. Resulun sünnetine ters olursa. Yarın mahşer yerinde Beni hangi yer barındırır? Allah'tan beni kim kurtarır Biz Allah'ın dininde üç talak buluyoruz. Sen bunu yüze çıkarmışsın. Git mi halledeceksen hallet ben bilmiyorum diyor. Yani onların durduğu yerde dinde ne yapman gerekiyor? Durman gerekiyor. Konuştu mu demek ki o yoldan çıkıyor, başka bir fırkaya ne yapıyorsun? Dahil olmaya başlıyorsun. Anlatabildim mi? Mesela Ömer'e gelirlerdi, sorarlardı. Ey Ömer, şöyle şöyle olsa ne yapalım? Bu olay oldu mu? Olma, Olsun da bakalım. İbni Enes şeye geliyorlar, İmam Mali'ye. Ey İmam, şöyle şöyle olay olsa ne yapalım? Aynı Ömer'in verdiği cevabı. Evet. Oldu mu? Yok. Olsun da bakalım. Cevabı var mı? Var. Ama cevap olan olaya var. Ya başımıza gelirse tedbir alalım, Yok. Olsun bakalım. Çünkü dinde eksik bir şey var mı? Yok. yok. Ama kafadan kurarak bir şey yok. Bakın bundan şuraya varmak istiyorum. Bir zaman camideyken gencin işte hoca bir vaiz ettikten sonra hayır hasanat sadaka falan derken dedi ki camimize bir kütüphane alalım. Ben daha çocuğum, döküm çalışıyorum, gencim. Dedi ki, ya dedi öyle güzel fıkıh kitapları var, meselelerimizin içinden çıkamıyoruz. Şu camiyi alsanız da biz de okusak, sizlerin dertleri geldiğinde izah etsek hem de hayır alsanız falan. Ben de oradakilere sordum ne gerekiyor işte İbn Abid'in, feteva Hindi'ye falan dedi. Geldim buradan çağrı kitabı, o zaman en muhteşem kitap eviydi buralarda. Şimdi Kargaya döndü. Geldim oradan ana 18 cilt. Kolları mı aradı? Eskiden dolmuş falan da Tren'e git, trenden götür öyle. Ne istedim? E, Mustafa İslam ama Kur'an Namazları etkinliği yok. yok, yok. Ve camiye götürdüm. Ya getirmişken biraz daha bakayım şu kitaplar ne? Hocadan izin aldım. Dedim ben bunları bir cilt cilt okuyabilir miyim? Tabi dedi ya okuyabilirsin. Götür getir getir. İnanın öyle meseleler var ki bir tane olmuş mesele yok. Zeyt diyor. Şöyle yapsa ne olur? El cevap böyle böyle olur. Zeyt adam. Şunu yapsa ne olur? İnanın hep deli saçması dolu. Oturmuşlar adamlar bu yoldan şöyle olsa ne olur? Böyle olsa ne olur? Öyle fetvalar vermişler ki bugün din onların verdiği fetvalarla idare ediliyor. Kur'an ve sünnet gitmiş, bunların verdiği. Mesela alimler hep anlatırlar. İşte adam cenabet olmuş. Çölde işte bedeli, çoban ne yapacak? Kuyu var. Kuyuya girse, yıkansa kuyu pis olacak. Onların mezhebine, cenabet girdi mi kuyuya, durgunsuz ya şey olacak. Ne yapacak? E yok çıkarıp yıkayacak. Elbisesini yırtar diyor. Serçe parnağını iyice bağlar. Su almayacak şekilde. Girer diyor kuyuya yıkanır. Çıkarken de ağzına su alır. Çıkar. parmağını çözer. Ne kuyu pis olur. Ne de adam Cenab-ı <gülüyor> Yani yazdıkları fıkıh kitabı bunlar en basit. Ahlakın izin vermediği için. Şöyle olsa ne olur gir. Çok acayip ifadeler var. Hep bunlarla dolar. İşte bu kayıda neymiş? Onların durduğu yerde sen de duracaksın. Konuştuğu yerde hakkı söyleyeceksin. Çünkü dinin ayakta kalması için zalimin karşısına çıkıp hakkı konuşmanız gerekiyor. İnsanları ne yapacaksınız? İrşad edeceksiniz. Bilginizi kendinize ne yapmayacaksınız? Saklamayacaksınız. Bunu anlatacaksınız ama susulması gereken, haddin bilinmesi gereken yerde de durmanız gerekiyor. Allah hepimize hayır ol, hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Ve yine selef e, şu kayıdayı getirmişlerdir. İnsanlar senden uzaklaşsalar bile sen selefin sözlerine oy. Yani öyle sözler vardır ki söylendiğinde insanlara acıtır. Mesela Selef'imiz hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidip gelen alimden istifade etmez derdim. Bütün ilişkiyi keserlerdim. Bugün ben kestiğim zaman böyle birinden ilişkiyi herkes beni suçlayabiliyor. Herkes kendi kendine bir hüküm verebiliyor ve bir belama gidip kuyuk olabiliyor. Ama Selef hiçbir zaman hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidenden istifade etmez. Dünyanın istedikleri en büyük halim olsun. Yine selefin en önemli kaydelerinden birisi sana güzel söz, süslü, yaldızlı sözler söyleseler de hiçbir zaman onların sözlerine iltifat etmez. Ve sen de insanlara anlatırken dilini ineğin doladığı gibi ne yapma? Dolama. Yani insanları razı etmek için, gönüllerini fethetmek için hani insanlar dilini yayar, onlara yağcılık, dalgavukluk gibi. Selef bunu ne yapmaz? Kesinlikle yapmaz. Hak anlatırdı. Hatta birçok meselede talebe ve hoca ilişkisinde örnek verdiğim bir rivayet var. Hatırlar mısınız? Bir gün insanlar toplanıyor, imamı maliye gidiyorlar, ilim almak için. İmam anlatıyor, anlatıyor, yorulmuş, evine çekilecek. Allah'tan diyor, korkanlar dağılsın diyor. Benle diyor, biraz arkadaşlar kaldık diyor, imam devam etti diyor. Kalbinde diyor, azıcık peygambere iman varsa diyor, dağılsın tenindir ve az arkadaş kaldı. Bir kısım kalktı gitti. Azıcık da Anlattı anlattı anlatıdır. Kitaba iman varsa kalbinde gitsin. Yani yorulmuş artık. Anlatıyor yine benden arkadaş kal kalbinde diyor. Azıcık iman kalan kalsın dedi diyor. En sonunda benden birkaç arkadaş atımları dışarıda ediyor. Ne Allah korkusu, ne de sus sevgisi ne kitap, ne de kalbi bunların bir şey. Kalmaz. Ben bazı ataplar bu tür sözleri imam söylemekten çekinmemeli. Ya ben bunu söylerim. Bu bir daha buraya gelmez. Kalbi kırıldı edep. Anlatabildim mi? Sınırlar neyse bunu da ne yapmalı? Söylemeli. İbn-i Hayr da diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah'a giden yolda hakem ve kulavuz sadece Allah ve onun Resulü. Allah Subhanahu ve teala bunu en güzel şekilde hayata geçiren selef-i salihini sonradan gelen insanlar için örnek bir toplum yapmıştır. Selefin kurtuluş yolu da ancak Allah Resulü'ne harfiyen tereddütsüz uymaktan geçir. Bizim de kurtuluş fırkası olan selef-i salihinin yönünde olabilmemiz için kendimize bunu dostur edinmeliyiz kardeşler. Bunun da bazı yolları vardır. Yani iyi bir Müslüman olabilme ve o fırkadan olabilmek için bazı özelliklere bizim de sahip olmamız gerekir. Bunların en başı nedir biliyor musunuz? Allah'la irtibatı kesmeme. Yani çokça dua etme. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kalkıyor, duaya. beni diyor tekrar yaşattığın için, yani öldükten sonra dirilttiğin için. Çünkü uyku nedir? Bir, bir nevi ölümdür. Kalkar kalkmaz bir dua var mı? Elini yıkarken, dua. Bir şey giyerken, dua. Sofraya oturduğunda, dua. Yani abdeste, namaza, cinsi münasebete kadar, daha da bir meyve görmüş dua, birincisi kişinin hangi ortama girerse girsin, sokağa çıkıyor, dua. Bineye biniyor, dua. Yolculuğa çıkıyor dua. Yani samimi bir Müslüman Allah'la bağını geçmeyecek. Duasız zamanı geçmeyecek. Bunu da en güzel Allah kendisinden razı olsun İmam Kahtani bir tez olarak hazırlamış. Herkes şimdi meşhur okuyor ya. Müslümanın sığınağı yani sınırlı müslüm dediğimiz. Bak cep kitabı olarak bu çok güzeldir. Orada 24 saatte yapacağın ha bunu alıp da okuman senin doğru bir şekilde dua etmene sebep oluyor. Dua ederken illa onu aç da dua ettiği o sana her da senin dua etmen gerektiğini anlatıyor. İlla onu ezberlemen gerekmiyor. Bunu ne yapacak? Öğrenmeni sağlıyor. Birincisi nedir? Duadır kardeşlerim. Ve dua da ayeti kerimeye gittiğimiz zaman benden isteyin. Benden diyor Allah Azze ve Celle. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak nereye sokar? Cehenneme. Cehenneme. Bak demek ki isteme müminin alameti. Peki istememe kimin alameti? Ayet devam ediyor. Allah'tan kim yüz çevirir? Yani kim ümidi keser? Ancak kafirler Bu da gösteriyor ki ne kadar dua ediyorsun? Senin imanın derecesi bak onunla alakalı. Çünkü Ömer diyor ki, bana diyor dua etme iştiyakı kalbime verilmişse kabulü de yanında verilmiştir diyor. Ben dua ettiğim zaman duam kabul olur mu olmaz mı diyor. Gayet hiç kütbe diyor. işte tevhid ehlinin düşüncesi böyle olmalı. Ve her anımızda dua ile ne yapacağız? İç içe olmamız gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Birincisi bu. Ve yine İbni Kayyum diyor ki bu noktada Allah kendisinden razı olsun. Da kalbin ilacı diye çok güzel bir kitap var. Oradan çıkardım. Kul Allah'tan kendisini doğru yola iletmesini istemeli. Hatta buna mecburdur. Bunu her zaman da bundan istemelidir. Kul bu dua kadar Hiçbir şeye muhtaç değildir ve ona bundan faydalı başka bir şey de yoktur. Diyor. Hep kendisi için. Yani duanın çeşitlerine girmeyeceğim ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualara şöyle kısaca bir göz atın. Ya Rabbi beni bir olsun nefsime bırakma. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de ne yap? İslam'da sabit kalın. Yani ayağımı dininde sabit kıl. Bunu bir Resul dua ediyor. Bir kul olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Devamlı. Hepiniz çıplaksınız diyor. Benden isteyin ki giydireyim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Benden isteyin ki size ne yapayım? Hidayet vereyim. Demek ki birincisi samimi bir Müslümanın dua ile iç içe olacak. Yani duası Müslümanın dilinde eksik olmayacak. Ama bizler bunu yapmıyorsak ağzımızda bunun tam zıttıdır. Yani beddua nedir? Hemen hazırdır. Doğruyu yapmayan öbürü ne yapar? Yapmaya başlar. Evet. Fazla durmayacağım bunun üzerinde. Madde madde. İkincisi bu dinin temel taşları Allah Resulü'nün işaret ettiği gibi benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Ashab ne yaptı? Bu dini anlat. Ondan sonra tabi. tebe tabi. Kıyamete kadar biz bu dini hep onlardan alıp aktararak insanları ne yapmak? Bulmak zorundayız. Helalı, haramı kim anlatır? Rabbani alimler anlatır. Onlarla sürekli irtibat içinde olmak zorundasın. Yani alim insanları seçip tespit edip ilimlerinden istifade etmek zorundasın. Bunu yapmadığın zaman dinin hiçbir şeyinden haberdar ne yapamazsın? Olamazsın. Yani şimdi adam üşümüş. Hani anlatırlar ya, hoca demişler gel bugün dışarıda dur. Hiçbir ateşe yaklaşma. Sana bir koç. Tamam demiş hoca. Gece olmuş. Üşümemek için. Öyle zıplamış. Böyle zıplamış. Artık donmamak için sabah olmuş. Hoca demişler ne yaptın? Hiçbir ateşe gidip ısındır mı? Yok demiş. Ama demiş ta şu uzak bir evden bir mum ışığı geliyordu demiş. Ah demiş. Sen ondan ısınmışsındır. Ya olur mu olur mu? Yok. Kaybettin. Sen bize yemek ısmarlayacaksın. Tamam demiş. Peki. Nasıl ettin acaba Hepsini yemeğe davet ediyor. Ee, adamlar yemek beklerken dur ben bir yemeğe bakayım geleyim der. Gidiyormuş öbür o diye gidip geliyormuş böyle. Bir türlü yemek gelmiyor. Gece yarısı oluyor. Gelmiyor. En son gittiğinde hepsi peşinden geliyor. Bir bakıyorlar ki bir gibi bir şey vurmuş Oraya gancıya kazanı takmış. Altına da bir mum koymuş. Demiştir ki <gülüyor> koca hani yemek? Dur diyor. Daha pişmedi. <gülüyor> e bir mumla koca kazan şey mi? E koskoca gövde te uzakta bir mumla ısınıyorsa bu mumla da bu kazan ne yapar? <gülüyor> bir şey Şimdi ben Falan alimi tanıyorum. Sen istediğin kadar tanın. Onunla iltibatlı değilsen aynı o mum ışığını gördüğün gibidir. Yaklaştıkça ne yaparsın? Aydınlanırsın. Karanlıktan çıkarsın. Öleni görürsün. ısınmaya başlarsın. İşte Rabbani alimleri tespit edip iltibatlı olmak da insanın samimi bir Müslüman olmasına ne yapar? Sebep olur. Helalı haramı Birinci ağızdan öğrenme yoluna doğru gidersin. Ne kadar uzaksın? Belki ışırsın ama taklit olarak ne yaparsın? ışırsın. Bugün namaz kılıyorsun. Yanına bir başkası geliyor hemen sana ne diyor? Sen niye böyle namaz kılıyorsun? Bak namaz var adamda. Sende de var. Ama senin namazını o ne yapıyor? Yadırgıyabiliyor. Sen tutuyorsun, ev kaldırıyorsun. Görünsü üzerinde bağlıyorsun. Parnağını oynatıyorsun. Öbürü ne yapıyor? Böyle bir şeyi nereden çıkarttın diyor. Peki sen buna nasıl sahip oldun? Işığa yaklaştın. Karanlıktan ne oldu? Aydınlanmalar. O noktalar ne oldu? Kör noktalar açılmaya başladı. Isındın. İşte ilimle irtibatlı olmada insanı ne yaparmış? samlı bir Müslüman. Kötü bana saklitcilikten, taassuptan ne yapar? Uzaklaştır. Çünkü sen kendini savunurken aynı sahabe ne diyor? Ben Allah Resulü'nü nasıl gördüysem öyle yaptım. Sen ne diyorsun? Peygamber böyle yapmış. Bak sahabe böyle diyor. Aynı metodlar. Ama öbürü diyor ki niye bunlar yapmıyor? Bana ne niye yapmıyorsa? O öğrenmedi değil. Niye öğrenmedi demem ama öğren derim. Demek ki Sam'i Müslüman olmanın ikinci kaydışı neymiş? Bu. Çünkü helalı, haramı, dini, sünneti biz kimden öğreniriz? Elim, elim, elim. Geçen Cuma günü verdiğim sohbeti şey, örneği hatırladınız mı? Şimdi bir sünnetin etrafında şüpheler diye kitap okumuştum. Orada şöyle bir örnek vardı. İlim ehlinin bir tanesi Kur'an ve sünneti şöyle anlatıyor kardeşler. Alimin de yerini. Bir tren yolundan örnek veriyor. Sünnetin aklen ispatı diye bir bab açmış. Güzel ama. Alınır yani. İki tane ray var diyor. Biri Kur'an biri sünnet. Bunları bağlayan diyor tahtalar vardır. Diyor. Bunlar, Bunlar alimlerdir. Diyor. Üstünden diyor vagon salimen gider. Bunlar da Müslümanlar. Ne zaman diyor, tahtanın bir tarafını tuttur, bir tarafını bırak, ne yapar? Ray oynar. İkisinde tutacak. Fazla oldu, yine ağırtırır. Yani alim kendi görüşüyle icmaya kıyasa, yine ne yapıyor? Yol çatallaşıyor. Ama iki tarafta dövdü mü, döngeli, raylar ne yapmıyor? Hiç bozulmuyor. Ve vagonda tıkır tıkır tıkır ne yapıyor? Gidiyor diyor. Ha bu aklın ispatı, birçok şeye gidilir ama, Kur'an ve sünneti alimler ne yapar? İnsanlara aktardığı müddetçe kendileri şeref, izzet aldığı gibi ona gidip öğrenenler de o izzeti, şerefi alır ne yapar? Yayar. Ama görüşlere gitti mi? artık belli bir karanlığa o karanlıkta ne yapar? Kalır. Aydınlanamaz. Çünkü taasüp gelmiştir. İşte burada da ikincisi kardeşlerim İslam davetçisi Rabbani alimlerle ne yapacak? İçtibatlı olacak ve onların ilim meclislerine, toplantılarına muhakkak gidecek ki sahabenin de bu konuda nasilatı vardır ki Allah kendisine razı olsun. İbni Mesud ne der? Hoca ol hoca. Olamadın mı? Talebe ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Onları sev. Ama sonuncu olmadı derler. Yani sahabenin tavsiyesi de nedir? Budur. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Şimdi bakın, evet. ilim meclislerine gidip sohbetlere giden bir insanla gitmeyen bir insan aynı mı? Evet. Çok farklı. Her geldiğinde bir kelime öğrensem, gelmeyenden bir kelime nedir? Evet. Alimsin. O bilmiyor. Sen bilen birisin. Üçüncüsü, en önemli noktalardan bir tanesi bidatçı olarak bilinen meclislerden ve insanlardan gruplardan uzak durmalısın. Çünkü İbn Abbas'tan gelen nakilde Allah kendisinden razı olsun sakın diyor bir bidatçının meclisine gitme. Fakat diyor ona ağam paşam hocam dersen İslam'ı yıkmak için ona yardım etmişsindir. Diyor. Şimdi bir bidatçının meclisine gittiğin zaman bir, toplu göstereceksin onları? Yani senin de sayın var. İki, dayanamayıp bir soru sorup o toplumdaki verilen cevaplar ezileceksin mi? Çünkü güçlü oldukları bir noktada senin sözün ne yapmaz? Geçmez. Ve arkadan Konuşulacak yani birçok şeyle o bidatçının bidatının yayılmasına sebep olacaksın. Demek ki onların meclisinden uzak durduğun gibi, topluluklarından uzak durduğun gibi onların hiçbir hocasına da övmeyeceksin, uğurlamayacaksın. Böyle yaparsa ne yapmış oluyorsun? İslam'ı yıkmak için ona yardım etmişsindir. Diyor. Bakın Müslüm'ün mukaddimesini okursanız Allah kendisine razı olsun. Muhammed İbn-i büyük bir alemdir. Müslüm'de de İmam Nevevi şerhlerinde falan hep onun sözlerini getirir. Müslüm'ün mukaddimesinde falan da çok sözler var. Nakledilen yerde Muhammed İbn-i böyle bir mecliste talebelerine ilim anlatıyor. Sohbet esnasında bir meyancı geliyor. Muhtetile. Mağrur bir şekilde geliyor. Ey imam diyor, şu ayet hakkında bana bir bilgi verir misin? diyor. İmam bilmiyor. Adam mağrur bir şekilde bu yandan geliyor. Şu ayet hakkında bilgi verir misin? Yine ısrarlan soruyor. Ne kadar soruyu çoğaltsa da imam bilmiyor. Ve adam mağrur bir şekilde çekiyor. Gidiyor. Gider gitmez talebeleri rahatsız oluyor. Ey imam sen ki Allah'ın ayetlerinin nerede, nasıl indiğini bilen birisin. Hakikaten böyle büyük bir alem. Sen nasıl diyor bilmiyorum diyorsun? Yani bildiğin bir şey, bize anlattığın bir şey. Yani izin verse onlar cevap verecek. Selam verelim sana. Hoş geldin. Ne bileyim diyor benim aklıma nerede şüphe atacak? İmam kendinden şüphe ediyor talebelerinden de. O kadar edetli ki, yani talebelerin zayıf akıllarına bu adamdan tartıştığında bir şey girmesinde ne yapıyor? Korkuyor ve ondan konuşmuyor. Bugün ne var? Birisi öyle hasbel o kadar gelse hemen herife saldırırlar. Şeyler anlatırlar. Hatta benim yanıma geliyor bazılar. Şuna, şunu anlattım, bunu anlattım. Öyle her adamdan böyle konuşuyor ki ben oturup bakıyorum. Davetli mi? Öyle mi yapılmalı? Parçımayla yapılmalı? Senin onu anlattığın, ettiğini, getirdiğin adı davet mi? Bunlara ne yapmalı? Çok dikkat edilmeli. Halbuki bakıyorsunuz Muhammed İddin Sirin'e, bidatçıların gidip canı okuyan birisi. Ama o mecliste samimi fakat az bilgili olan insanların aklının karışması ne yapmıyor? İstemiyor. Olulamıyor. Ama onların haddini bildirmek için gerekli şeylerde ne yapıyor? Yapıyor. Mesela Allah kendisine rahmet etsin. Vefat etti. Şeyh Muhbir. Ee, şu Mısır'da El havlayan köpeğine, şeyhine diye bir kitap yazdı. Yani e, şeye karşı neydi o adamın adı? Ee, El Eser ülemasından. Akif neydi adı? Devamlı fetva verip birisi duruyor ya kadınlarla tokalaşmak helal diyor. Müziğe helal diyor. Yine mesela şartlar oluştuğunda haramlar helal olur diyor. Şu el eserinin var ya aklıma gelmedi ya. İhtiyarın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de internet. aklıma gelmedi. Bak ne kadar güzel eşliğe veriyor. Havlayan köpe Şimdi Çoğu bunu edepsizlikle ne yapar? Alabilir. Ama adam diyor ki Şartlar oluştuğunda, muta da yapabilirsin, müzikte dinleyebilirsin, tokulaşabilirsin de haramlar ne yapar? Akdil-i Ahm'a geldi gitti. Neyse. Kalk <gülüyor> değil de şey. E, neyse gelmedi, gelmeci gelmedi. Demek ki onlara da haddi ne yapılacak? Bidenecek. Beğitimle. Beğitimle. Ama karşı karşıya gelen insanların yanında inanın birçok zayıf insanların aklına birçok fikirle de ne yapar? Girer. Bugün mesela bakın şey, alimim diye kendini ilan eden insanların yanına gidin. Hiç olmadık amelleri icat ettiklerini ve bunları insanlara ifşa ettiklerini görürsün. Camiye bile gitmez de Cuma'yı böyle köhne yerlerde kılarlar. Millet gider ona Şeyhülislam'dır. Halbuki cami, cuma nerede kılınır? Mescid'de cami. Camiyi bırakıp da böyle köhne yerde kılıyorsa kim yapar bunu? İnanın bu devirde de, eski devirde de bunu haricilerden başka kimse yapmamıştır. İşte fırkalaşma bu gibi insanlardan uzak durmak gerekir. Ve bidatçılar da inanın her zaman Selef'in menhecine düşman olmuşlardır. Her zaman düşmanlık yapmışlardır. Bakın Selef alimlerini Selef geçinerek kötüleyip şanını, şerefini düşüren o kadar çok insan çıkmıştır ki Selef gözükerek ve bu da işlerinden bir fırka çıksa yeterlidir Selef'in parça parça olmasını. Bir tanesini övdün, alim olarak e, ilan ettin. Ne oldu? O bir fikir soksa, o fikirle artık asırlar boyu ne yapar? Tartışır, giderler. Bu bela olarak ümmete ne yapar? Yeter. Bidatçıysa ne yapacak? Ondan uzak duracak. Ve uzak durduğu gibi onun kitaplarını, mesela Risale-i Nur, zararlı mı? Çok zararlı. Müslümanları bu noktada ne yapacaksın? Yaracaksın. Vaktetil vücut kitapları zararlı mı? Zararlı. zararlı. Biz falan yazmış, filan yazmış demeyeceğiz. Oradaki akidiye ters cümleyi söyleyerek o insanın itikadı anlamasına sebep olacağız. Sen Risale-i kötüle. Adam der ki bu kadar hizmet yapılıyor, bu kadar şey var. Kabul etmez seni. Ama Allah böyle diyor, Resul böyle diyor. Bak burada birisi böyle bir şey dese bu İslam'ın neresinde diye onu ne yapma? Uyarmak zorundasın. Mesela i̇bn Ab Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Kim gör Göğe bakar. Yıldıza bakar. Kehanette bulunur. Ebzet yapar. Cifirle uğraşırsa onun İslam'da nasibi nedir? Yoktur, yoktur diyor. Şimdi bu rivayeti karşıdakine söyleyince bırak o tebelensin dursun. Sen onun okuduğuna veya gittiği yola kötü deme. Doğruyu söyle hakkı anlat bırak. Ama kötülersen, hocasına kötü söz söylersen bu sefer ne olur? Düşman var, Sana düşman o zaman görür. İtikati kötülüğün zannedersin. Şey şeyden... Bizim akideye yanlış olan sözleri gündeme getirerek ondan önce doğruyu Öğretmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Demek ki kardeşler, hem bidatçılardan uzak duracağız, hem de bidat ehlinin kitabını ne yapacağız? İyi bileceğiz. Cezid. Ama iyi bilmek için önce sen dinini <gülüyor> öğrenmen gerekir. Sonra, dördüncüsü ise, ilme sürekli ve istekli talip olmak zorundasın. Yani yarım yamanak. Çünkü gelen bütün rivayetleri şöyle cem yaparsak, birçok aynı noktada, iki haris doymaz diyorsun. Talibin dünya, talibin ilim. Yani dünyaya talip olan ne? İlme talip olan ne yapmaz? Doymazmış. Burada sen kendi nefsini şöyle bir kontrol edeceksin. Acaba haftada veya ayda veya bir bayramda veya bir cumada sana bir saatlik ders yetiyor mu? Ilme talipliğin bu noktada mı? Bunun dışında da kendini yemiliye biliyormuşum. Ilme sürekli ve istekli talip olmalısın ki sanımı bir Müslüman olasın. Dinin inceliklerini öğrenesin. Hiç kimse seni ne yapmasın Aldatamasın. Bakın şimdi öğrendiğiniz bir konu var. Bununla hasbel kader bir Cuma'ya gittiniz, bir vaiz dinliyorsunuz, öğrendiğinizin e, İçindeki geçen ayet ve hadislerin zikredildiğini duydunuz. Adam kelimeyi yalnız söylese hemen bakarsınız değil mi? Tevil etse bakarsınız. Hangi ilimden bakıyorsun? Al, al, bir de bunu geliştirdiğini düşün. Bu sefer sen artık dinleyenden öte hemen mescitte namaz bittikten sonra hocam Allah razı olsun. Allah sana bak çok güzel bir yer nasip etmiş. Ben dişçiyim. Gidip orada akşama kadar bak uğraşıyor. Sense insanları ne güzel irşat ediyorsun. Çok güzel. Bir gir adama böyle. Ama hocam bak ben dişçiyken bunları öğreniyorum. Sen hocayken, insanlara anlatırken, bak buradakilerini tevil ediyorsun. Yakışıyor mu sana? Benim zamanım yokken ben bunları öğreniyorum. Sen zamanın var. Yanlış şeyler söylüyorsun. düzgünlü söylesen de daha bilgili olsan. Böyle girsen adama ne olur? En azından insan öğrenme Sanma yoluna gider. Ama bazılarının yaptığı gibi, ya bu imamların arkasına namaz kılınmaz. Bunlar bidatçı değildir de terk etme. Bu ancak nedir? Selefi Salih'in yolu değildir ancak bidatçıların yoludur. Onun için ilme sürekli talip olacaksın. Oldun. Ummadığın yerden Allah seni rızıklandırır diyor. Cennette giden yok, kolaylaşır. Talip olmadın zorlaşır. Sabah ne dedik? Cibril'i Allah Azze ve Celle cenneti yaratınca gönderiyor. Cehenneme de gönderiyor. Sonra etrafını zorluklarla meşakkatlarla kuşatıyor bir daha gönderiyor. Birincide herkes ister diyor. İkincide ne diyor? Vallahi diyor senin nasip etmediğin, rahmet etmediğin için kimse gelemez diyor. Aynı cennete iki kere gidiyor. Demek ki ilimde cennete gitme yollarını bir tanesi kolaylaştırmak. Ve bunda da ne olacak? Sürekli, ısrarcı olacağız. Olmazsak onun da bir faydası yok. Aleyküm ve hadis-i şerifi nakledelim. Dünyaya talip olanın diyor, gözü doymaz. Hıslandıkça hıslanır. Aynen Müslüm'deki gelen ifade olduğu gibi bir vaadi dolusu mal olsa Öbürünü görse onda ister. Öbürünü onda ister. Gözünü ne yapar? Toprak doyurur. İlme talip olansa Allah onun zenginliğini gönlüne koymuştur diyor. Dünya diyor ayağının altında serilir de gelir. Dünyaya talip olansa doymaz. Hırslandıkça hırslanır ve diyor o kadar çektiği çile yanına çar kalır kendisine ne nasip olduysa o gelir diyor. Öyleyse kardeşlerim Ilme özellikle doğru ilme, doğru akideye talip olmalıyız ve sürekli ilim etmeniz. Bunun da başı akide kitapları ve kaynak olan kitapları satın alıp okumaktan geçer. Onları tanımalısın. Alimlerini tanımalısın. Akide kitaplarını ne yapmalısın? Aleykümselam ve rahmetullah. Tanımalısın. Eğer bunları tanımazsan, şu an piyasada 113 tane akide kitabı var inanın bizim akideyi anlatan dört dörtlük bir tane kitap bulamazsınız. İşte Kuraba'dan çıkmıştır. Ümür Kur'a'dan çıkmıştır. Polenden çıkmıştır. Vallahi billahi hepsi hocalara hitap eder. Halka hitap etmez. Yani şuradan sıfır yeni böyle dinini öğrenmek isteyen birine ya al Selefin Salihin itikadı diye akidesi diye vereceğin, izah etmeyeceğin bir kitap yok arkadaşlar. Yok yani. Bu da gösteriyor ki demek ki bizim e, çok çok daha ihlaslı samimi çalışmamız gerekiyor ki eğer bizler yanlış anlamayın bu noktada ihlaslı samimi insanlar olsaydık demek ki bu kitaplar yazılır ve önümüze ne yapardı? Konurdu. Nasip dolurdu. De demek ki biz de dinimizde lakayt kalmışız. İhlaslı ve samimi değil. Islarcı olmaz olmayınca da az talep meselesi. Biz ısrarcı olsak bu kitaplar çok daha şerhli yazılıp önümüze gelmez mi? Gelir. Olmayınca böyle geliyor. Al bunu ye. Sen de alıp ne yapıyorsun? Yiyorsun. Yiyorsun. Bu da belli bir fırkanın oluşmasına yine halkın cahil kalmasına ve fırkalaşmaya sebep oluyor. Ve bugün bakın bir isim sıfatta dahi bugün yaşayan güya alim geçinen hoca geçinen insanlara bakın selefim diye geçinenlere İsim ve tutun, amel tutun, elle ve şenliktir. Bir safta el kaldırığını kaldırın yani. Göğsünde bağlayanı, aşağıda bağlayanı, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında sesli, harfli, yokşuydu, ihtilaf içine ihtilaf görürsünüz. Hep bu kitapların düzgün yazılıp da önünüze gelmemesinden. Hangisi, hangi hocadan istifade ettiyse onun sözünü, o onun sözünü nakleder hale gelmiştir. Bu da ilme talip olan insanın ne ilim ettiğinin farkına varmadığından kaynaklanıyor. Allah bizlere hayırlı ilim nasip etsin. Fayda veren ilim nasip etsin kardeşler. Yine samimi Müslüman olabilmek için maddelerden bir tanesi, kendini tüm grup ve hiziplerden soyutlamalısın. Hümanizm diye bir şey var, bilir misiniz? Ya herkese güzel bak. Veya şu cemaat tebliği var. Yani her tarafa gider. Gel. Mevlana gibi ne, olur. ne olursa o. Olur. Gel. Beraber olalım da yani akide ne olursa olsun. Hiç sorun değil. Ne olursa olsun. Olmaz arkadaşlar. Hangi fırkayla işli dışlıysan ondan, yaşantısından, hareketinden, hayrından, ha hareketlerinde ne yaparsın? Etkilenirsin. Öyleyse sen ondan kendini ne yapmalısın? Dışlamalısın. Ki hakla onlara bakabilmelisin. Hakla onlara davet ve tavsiyede ne yapmalısın? Bulunmalısın. Bunu yapmadığın zaman kendini ne yapamazsın? Söyükleyemezsin. Hatta bakın Fudayr bin İyad, Allah kendisinden razı olsun. Ne muhteşem bir halimmiş ya. Diyor ki, karşımda diyor bir bidatçı otursa, ben evimin kapısını örer, duvarımı yıkar, öbür taraftan açarım diyor. Yani yüz yüze ay, ay. Karşıdan geliyor diyor. Önümüzde de göl var diyor. Gölün ta öbür tarafını dolaşır, gelir ondan diyor gene selamlaşmam diyor. Alimlerin hareketini görüyor musun? Belki sert gelebilir ama değil. Bidatçı ne demek? Allah'ın dinine bir şey sokan, Peygamberin sözünü katledip kendisi onun yerine bir şey koyan, yani dinde bir hüküm koyan birisi. Öyleyse bu gruplardan ne yapmalı? Uzak durmalı. İbn-i Kudame diyor ki el-Maktisi Tahmehullah Şunlar sünnettir. Bidatçılardan ve meclislerinden uzak dur. Dini konularda onlarla müzakere ve münakaşa yapma kitaplarına bakma, okuma, konuşmalarını dinleme. Görüyor musun? Alimin nasihatı bu. Ne demek bu? Gittiğine, bakın buraya gelen sorulara Ya abi, işte oruçlu bir kadın, e, hayır, o oruç tutabilir mi? Nereden soruyorsun? Böyle bir şey mi? Ben? Ya işte Mustafa İslamoğlu diye biri çıkmış böyle böyle diyor. Bak gidiyor oruç ahkamını, kadın ahkamını öğrense duyduğu anda, ya Allah böyle diyor, Resul böyle diyor, bunlar kimmiş? Bunlar demek ki dini ne yapıyor? Bozmak için çıkmış bak. Orada bunu ne yapması? Harf etmesi gerekirken bir de geliyor, meclisi işgal ediyor. Belki de orada yarım akıllının birisi gidip bununla ne yapacak? Amel etmesine sebep olacak. Yani bidatçilerin her türlü sözlerinden de ne yapma? Uzak durmak. <gülüyor> Allah kendisinden razı olsun. İbni Kayım da diyor ki bu konuda onlar bizden gizlenebileceklerini düşünüyorlar. Lakin biz onların her şeylerini biliyoruz. Şeytanın tuzaklarından korunabilmek için onlardan uzak durmak gerekir. İbni Kayım el-Cevziye'de Şeytandan korunmak için ne yapılır? En çekilir, Allah'a sığınır. İşte bidatçıdan uzak durmak için de diyor, onlardan uzak dur, ilme sarıl. Git ilime, ondan ne yapma? Meşgul olma diyor. Ahmet bin Hanbel de diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, heva ehlinin kitaplarından kendini korun, nakil ve sünnet ehlinin ehlinden alıp, almama sana kalmıştır diyor. Belki bunları okumuyorsun ama onlardan uzak dur. Ama bundan ister al ister alma. Bu sana fayda verir. Almadığında da kör kalasındır. Evet. Demek ki Bidat'ın kaynağı olan hevayı hayatlarına geçirmiş olan insanlardan uzak durma sammi bir Müslüman olmayı da ne yapıyormuş? Yanında getiriyormuş. Maddeleri hemen geçeyim. Bidatçılara zarar veren Kitap ve dersleri öğrenip insanları uyarma. Bu da herkes için değil, o konuda ihtisas sahibi, ehir olan insanlara düşer ki demin e, başında da dedik e, El Eser'in Havlayan Köpeği diye Şeyh yazdığı kitap nedir? O ana kadar belki, adamına da aklıma gelmedi ya. Dağlar evet. kitabı da var bunun. Neydi o ya? Yusuf el-Kardavi. Evet, evet, evet. Yusuf el-Kardavi. Mısır'ın, el, el, Mısır el avlayan köpeği diyor. Kardavi'ye şey diyor. Ne yapıyor? Ha. O ana kadar belki biz Yusuf el-Kardavi'nin vermiş olduğu fetvalara uyup kendini belki bilmiyorduk. Öyle mi? Ama alimin birisi bunun eserlerini okuyarak hem de böyle bir kitap yazarak insanların ne yapıyor? Dikkatini çekerek ona karşı uyarabiliyor. Samli bir Müslümanın da kendini yetiştirdikten sonra Elir olduğu noktalarda insanlara ne yapmalı? Uyarmalı. Kendisine ne kadar ateş gelirse gelsin. Şimdi Kardavi'yi sevenler ne yapacak? Ateş kuskürecek. İşte sizin aliminiz küfür ediyor. Hayır küfür etmiyor. Sadece halatını söylüyor. Doğruyu söylüyor. Yani. Evet. Bu da samli bir Müslümanın yapması gereken ve samimi bir Müslümanın olmadığı noktalar. Evet. Yine fırkayı naciyenin yolundan ayıran ve fırkalaşmanın en önemli noktalarından birisi de beyat müessesesi. Bugün günümüzde kimi işte tayfeyi mansura biziz deyip beyat isterler. Kendilerine beyat etmeyene ne yaparlar? Kafir derler. Veyahut Hizbut Tahris Hilafeti bugün yaymaya çıkarlar. Üç kişi bir araya gelir. Dördüncüye beyat ederler. O dördüncü öbür gruba. O da öbürüne derken en başta güya gizli bir halifeleri vardır. Onlar ona. Veyahut Şialar, masum olan imamlarına ne yaparlar? Beyat ederler. Bu müessese İslam'da ne yapmış? Çökertilmiş. Yani buna beyat ettiğin zaman ona beyat etmeye ne oluyor? Müslüman olmuyor. İşte samimi bir Müslümanda Kur'an ve sünnete uygun bir biat vardır. O da kimdir? Müslümanların emir nedir? Ki o da şimdi kıyamete kadar bir kim kaldı? Allah'ın halifesi olan Mehdi kaldı. Ona kadar biatı kafada ne yapacak? Bir silecek. Çünkü bu Müslümanların emir nedir? Müslümanların emirinin dışındaki biat nedir? O bidat O da ancak insanları nedir? Fırkalaşmaya götürür. Ama Müslümanlar kendi aralarında bir birliği, bir beraberliği yok mudur? Vardır. İşlerinde liyakatla böyle söz sahibi insanların sözleri dinlenmez mi? Dinlenir. Ama beyat dendiğinde bu çok farklı bir olaydır. Artık bir devletin, bir gücün, bir ordun var. Ve ona beyat etmişsen beyatını ne yapamazsın? Bozamaz. Onun verdiği emri Allah'ın ve Resul'ün dinine uyuyorsa uymak zorundasın. Bana ne ya deyip arkana atamazsın. Onun için bugün samimi Müslüman olmak istiyorsan bu maddiyede ne yapacaksın? Çok dikkat edeceksin. Bugün fırkalaşan insanlar yine aynı şekilde nurcularda beyat sistemi vardır. Tasavvufta beyat sistemi vardır. O elini öpüp de tövbe almak nedir? O beyattır. Ona beyat ediyorsun. Sıkıysan oradan çık. Anlatırlar. Yüzün ağzım iyidir. Yüzün mor Cin çarpar. Bilmem ne olur. Veya başka tarikata gitsen ne oldu burada bir şey görmedin de ondan mı bir şey bulacaksın? Ne yaparlar? Kötüleme yoluna giderler. Bu da demek ki biat o kadar basit bir olay neymiş? Değil. Bu kimin doldu herhalde. Şey. Evet. Sekizincisi ise Samimi bir Müslüman olmak istiyorsan dünyanın güncel meseleyle meşguliyetini bir azalt. Bugün tevhid meselesi istiyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarını işledik. Şaka da olsa kardeş kırılmasın buradaysan. Vizyondaki filmlerle biraz da ondan diyor şimdi. Arkadaşın birisi. Ha, art niyetten diyor. Güzel bir niyetten diyor. Ama şunu dese aynı arkadaş. Ya bugün 18-19. ders arkadaş. Her derste isim ve sıfat işledik. Bukharat isterim işliyorduk. Ha. Her tevhid şerhinde birden fazla sıfatı öğrendik. O güne kadar kaç tane olur? Birer tane öğrensen, en az 3 er, 4 er tane geçti her hadiste. 19 olur ya. Yani 19 tane Allah'ın ismini ve sıfatını ne yapıyorsun Öğren. Al sana vizyondaki. Allah'ın isimlerini öğrenen ne yapar? Cennete gider. Dünyayla meşguliyetin ne yapacağım azaltacağım, Kes demiyorum. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Dünyada garip bir yolcu bir ağacın altında oturan gölgelenip sonra kalkıp gider Yani garip nasıl yaşar? Senin gibi değil. Alanya'da yazlık, Şangaya'da katlık, çay yolunda villa, altta otomatik fites araba olmaz mı? İngiliz'den bir... kalkıp da üç ay yürüdün mü ya azlığın bitince yaprak yedin mi? Hapiste yattın sonra geriye dönüp de bir ravi olmak için altı ay yolculuk yaptın mı? Ben sana garip deyim işte. İşte <gülüyor> yattı. <gülüyor> evet. Demek ki dünyalık meşguliyet insanı dinden de ne yapabiliyor? Uzak biliyor. Öyle bir zaman gelecek diyor tarihi de gelen rivayette ayette İbn-i naklediyor. Bugüne bir gün gidiyorlar. Allah kendisinden varır. Öyle bir zaman gelecek ki diyor insanların diyor halleri hayvanlaşacak. Yani kimi kurtlaşacak, kimi işte köpekleşecek, kimi yani değişik duygularda. Birisi birine yardım edecek. O diyecek ki diyor bunun bundan çıkarı var. Muhakkak çıkar için yardım et. Bakacak diyor. Demek ki insanlar birbirini maddi ne kadar şey yapıyor, yukarı gidiyor, aşağı inceliyorlar. Bakacak bir şey bulamayacak diyor. Vay enayi, malını yedir diyecek Soruyorlar. Bu ne zaman olacak? İbn-i Mesud ki, bunu biz de sorduk diyor. İnsanlar, dünyalık meselelerde o kadar meşgul olacaklar ki, bir susamda kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını öğrenecekler ama dinlemiş maletcek. Buna zaman mı olacak ey Allah'ın Resulü? Emanet ehline verilmediğinde. Küçükler büyüklerin yerine geçtiğinde. Yani sapan ve saptıranlar başta, hakkı söyleyense geride. Zina gençlerde değil, ihtiyarlarda pirifane olduğunda. Diyor. Yani bu hadisleri okuyunca insanlar özellikle Ahmet bunun şerhinde diyor ki bu bizim asrımızda diyor. Yani hangi muhattis bu hadisi şerh ettiyse hep kendi aslında bunların olduğunu söylemiş. Bugün biz okuyoruz. Bu bu da gösteriyor ki insanlar çok bozulmuş. O zaman da bozulmuş. Bugün de bozulmuş. Bunu görünce hep bozulan insanlar gözünlüğünde ne yapıyor? ah diyor. Bu asr diyor. Bu da dünyaya meşguliyet demek ki kardeşler birçok şeyi ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. alıyor Ve bakın sahabelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına. Çok sevdiği bir sahade var. Bir sürü ganimetlerden kırmızı develer gelmiş. Bakıyor şimdi. Mersebesler, jeepler, böyle güzel arabalar böyle bakıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam neye bakarsan bak şu gözde sana hasletle geri gelecek. Yani burada kalacak. Burada ebedi yaşayacakmış gibi hareket etme diyor. Ve yine bir ganimette dağıtırken herkese veriyor veriyor altın çok gelmiş. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü bu da mümin. Yani şuna da biraz ver. Vermiyor Allah Resulü. de diyor ben o kısma girmeyeceğim. Buna vermiyor. Niye biliyor musunuz? Bu kazanılmış artık. Verdiği insansa kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Yani zayıflar, fakirler. Vermesen kayabilecek durumda. Kazanılmış olanı vermiyor. Onun helak olmasından diyor korkarımdır. Ve yine okumuşsunuzdur karede Müslüm'de en yakın görürsünüz. Her ümmete diyor, İstafir ondan önce başı Cibril diyor bana geldi iki kadeh sonda Biri ne? Şarap. Biri süt. Ben neyi seçtim diyor? Sütü. Sen diyor istabet ettin diyor. Fıtratı diyor. Eğer şarabı seçseydin ümmetin helak olacağını diyor. Ümmetin helak olacağını. Ve diyor ki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malı olacaktır. Hı hı. Dünya malı o ayrı gelen. Ve ben size diyor dünyanın gelinlik güzel bir kız gibi süslenip gelmesinden korkarım diyor. Aslında bugünkü size işleyeceğim ders ilme ihanet edenlerdi. de. işleyeceğim inşallah. Buradaki maddelerden birisi ki Diyanet hocaları şunlar bunlar da hicvedeceğim bizim hocaları da hicvedeceğim. Dünyalık meta karşısında Allah. yani anlattığından yaptığıyla dünyalık bir menfaat isteme ilim ehlini helak ettiği gibi tabiyetinde helak etmiştir. Çıkıyor adam şimdi hocaların anlattığı yanlış mı arkadaşlar? Şu son dönemin bakın hutbelerine bakın dört dört. dört. Çok İnanın bakın çok güzel hutbeler var. Peki anlatan da dahil dinleyen de dahil var mı bir etkisi? Yok. Neden yok? Varız diyor ki ben maaşımı bilirim. Öp diye karışma karışmam. Geliyor ben diyor buraya kırk beş dakikalığına geldim. Kırk altı dakikalığına değil. Kırk beş dakika konuşuyor iniyor. Dakika. Şimdi bizim dünyalık meşguliyeti bitmeyen arkadaşsa cumaya bile kaçarak gidiyor. İzin alamıyor. O kadar meşgul olmuş ki çalıştığı patron bile izin vermiyor. Halbuki izin alınacak bir ibadet değil bu. Ben giderim o kadar. Anladın mı? Ben giderim. İzin alınacak bir ibadet değil bu. İbadette de kimseden izin alınır. Sadece kadın nafile oruç tuttuğunda Öyleyse. kocasından izin alır. Sen kadın da değilsin. İzin istenmez. Ne yapıyor? Dünyalık o kadar meşgul oluyor ki insan ne hutbeyi dinliyor ne de ders alıyor. Bu meşguliyetler yani amaç duygunun gitmesi senin de ne yapıyor? Dine intibak sağlamanı zayıflatıyor. Ama dünyalık meşguliyetini azaltsan vaize imama, anlatana konuşmaya, gidip gelmeye ne yapacaksın? Fırsat alacaksın. Onunla ne yapacaksın? Muhabbet edeceksin. Hasbiyal edeceksin. Onun güzel karakterini alacaksın gerekirse orada. Ama gidip cahillerle sohbet ettiğinde ne olur? Onun karakteri otomatikten sana gelir. Ben uzatmayayım meseleyi. Kısa kısa geçeyim. <gülüyor> Yine maddelerden bir tanesi. Açıktan açığa kurtulan, fırkı olan sahabe yolundan olduğunu her ortamda ilan edeceksin. Gizlemeyeceksin. Bir adam geldiğinde sana hangi itikattansa anlatıyor mu? Anlatıyor. Anlatın. Anlatın. Evet, çok iyi anlatıyor. Gel diyor. Nur kitapları okuyalım. Bak biz diyoruz. Her pazar diyor Hacı Bayram'a namaza geliyoruz. Sen de gel diyor. Burayı bak pazar ve cuma günleri sabah gelin namaza arabadan geçilmez. Her taraftan. Biz diyor hizmet yapıyoruz. Okullar açıyoruz. Neye davet etti? Nur Aleyhi Nur'a. Evet. Diyor, bizim şeyhimize. Bak tövbe Böyle yaşama. Ruhunu arındır diyor. Neye davet etti? Hiç kimse. Bunu uzatabilirsiniz. Örnekleri. Hiçbir fırka kendi fırkasına davet etmede çekinmiyor ve adını söylüyor. Peki siz bunu yapıyor musunuz? Eğer samimi bir Müslüman olmak istiyorsanız ve kurtulan fırkadan olmak istiyorsanız açıkça renginizi akidenizi söylemekten korkmayacaksınız. Anlatabildim mi? Bu da bu maddelerden bir tanesidir. Ve selef hiçbir zaman hiçbir zaman akidesini söylemekten çekinmemiş, korkmamıştır. Haklı açıkça ne yapmıştır? Söylemiştir. Söylemiştir. Biz bunu yapmadığımız müddetçe biri çıkar bize Vahabi mi? Der. Ben abi değilim de istediğin kadar bağırıyorum. Mezhepsiz der mi? Der. Dinsiz der, kafir der, İngiliz acanı der, Suud acanı her şeyi der. Sen de anlatırsın ya. Yani Muhammed bin Abdullah şöyle alim arkadaş yok şöyleydi bak falanlar böyle bir isimlermiş. Artık anlattadır. Ya ben Kur'an ve sünnetten amel eden, sahabenin yolundan giden samimi bir Müslüman olmaya çalışan biriyim diyemez. Yani ne olduğunu anlatmak zorundasın ki samimi bir Müslüman olasın. Adam diyecek ki ha bak bu Müslüman. Öbürü diyecek ki Lan ben kimim? Ha, o zaman sen kendini sorgula. Yani o gün bakan sahabeden kendinin doğrudan yanlış söylediğini ne yapıyordu? Ayıp ediyordu. Sen de aynı sormak zorundasın. Evet, devam ediyorum. Ki bunların hepsini ayet hadislerden seçtim ama herhalde biraz konuyu uzattık bugün. Hakkınızı helal edin. Bir madde de arkadaşlarını iyi seçmelisin. Ben hacca bile gitsem hainle, münafıkla gitmem. Açıkça diyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına çok dikkat etsin diyor. Ve yine diyor bakın Bukhara Müslüm dahil bütün hadis kitaplarında bulursun müminle arkadaşlık yap yemeğini kim yesin? Yeminle Şurada yemeğini yer fasık Şurada karnında senin yiyeceğin ikramın vardır. Hayırın? Senin ne yapar? Şereme. Bak arkadaşa ne yapacak mısın? Ne? Dikkat edecek misin? Ve alimler diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Ne? Bana arkadaşını söyle. Ben sana ne? kim olduğunu söyleyeyim. Kendine arkadaş olarak selefin menheci üzere olan takva ve ihlas sahibi dostlar seçmelisin. Zira onlar sana yeter. Devam ediyoruz. Öbür maddeye geçeyim. İnsanları davet edeceğin menheç tamamen selefin menheci olmalı kardeşlerim. Ne anlatırsan anlat. Gündeme getireceğim isim değil dava olacak. Çünkü İbn-i bir şey anlatıyor. Oradan bir tanesi diyor ki sen diyor bunu anlatıyorsun ama diyor bu senin amelin mi peygamberin mi diyor. Bana bak diyor. Eğer biz bir şeye sünnet diyorsak bu bizim amelimiz değil peygamberin diyor. Amelidir diyorsun. Öyleyse biz insanlara bir şey davet ettiğimizde bu benim amelimdi ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Öyleyse menhec ne? Kur'an ve sahih sünnet. Buna davet ettiğin zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Falan halim böyle demiş. öbürleri dedik ki filan da böyle demiş. öbürleri de demiş ki filan da böyle demiş. Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> İş, ne yapıyor? <gülüyor> Sıkışıyor. Öyleyse insanların selefin menhecine hikmetle basiretle davet edilmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlara en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz ki kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbındır. Doğru yolda olanları da en iyi bilen odur. Cana yakın ve dostane bir şekilde güzel ahlaklı olman senin elindedir. Çünkü Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşak uyluluk herhangi bir şeyde bulunursa muhakkak onu ziynetlendirir, güzelleştirilir sökülüp koparıldığı herhangi bir şeyde muhakkak çirkinleştirir ve kötülendirir. Allah hepimize hayır versin. Aynen. Davet deyince tabi davetinde birçok vasıfları, ahkamları var. Ama ben burada maddesinin üzerinde duruyorum. Burada e, Allah Azze ve Celle ilan ettiğimiz hak daveti e, bu davetinde ne olduğunu insanlara anlatanlardan eylesin. Tamam, tamam. Kısaca şöyle toparlayacak olursak, demek ki tamimi bir Müslüman olma neyden geçiyormuş? Tabletin. Önce, önce kişinin Allah'la mürakabe, yani devamlı irtibatta olmasından, yani dua dediğimiz en önemli şeyden başlar. Çünkü dua tevhidin özüdür. Ondan sonra kişi Allah'a hep yakınlığı ilimle, amelle ve bunun yanında da bidatçilerden ve bidat ehlinden, grubundan, cahillerden uzak durmayla. Arkadaşa dikkat etmeyle, ortama dikkat etmeyle ve ne olduğunu gündeme getirmeyle. Allah Azze ve Celle hepimizi hayırda kılsın. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Tabi maddeler bu kadar değil ama az giderse ancak bu kadar sığabilir. İbni Mesud'un dediği gibi biz size diyor her saat daha fazla konuşmak istiyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bizden mehiy Siz insanlara ne yapmayın? Bıkkınlık getirmeyi dedi diyor. Ve insanlardan diyor onlar sizden elini çektiğinde siz de onlardan ne yapın? El çekin. Sorduk duruyor Allah'ın Resulü. İnsanlar bizden nasıl el çeker? Esnemeye sağa sola baktığında gülüşmeye, şakalaşmaya başladı mı onlardan eline çekinler. <gülüyor> Subhaneke <İnsanlık> <pick -up> Allahumma ve bihamdike eşşebe illa ilahe illa emke ustağfurullah velhamdülillahi <gülüyor> <gülüyor>